KAMUSLA GÜREŞ Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir sözcük Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir sözcük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız 94.9. E, Kamusla Güreş'teyiz. Sokak programımız e, devam ediyor. E, bu sefer kolektif yanına bakacağız. E, onun öncesinde e, Twitter adresimiz olan Kamusla Güreş. Mail adresimiz Kamusla Gürez. At @gmail.com'u atlatarak başlayalım dedik. Buyurunuz Lidem Hanım. Evet efendim. Şimdi e, neden eee kolektif sözcüyü seçtik? Bir onu açıklayalım. Bu kolektif sözcüğü yanında kamuyu da barındırıyor. Ee, aslında geçen programın sonundaki geçen program eylem sözcüğünü ele almıştık. Kamunun kökeni neydi İldem'ciğim? Kamu bütün herkes anlamına gelen bir sözcük. Ee, ve sokakta kamusal alanın çok önemli bir parçası olduğu için kolektivite orada gerçekleşiyor. Bu iki sözcüğü hep bir arada alacağız. Ve eylem... E, kolektifliğin sonucu bir şey diyerek son cümlemizi zarf etmiştik. Oradan e, bu Devam kelimelere ediyoruz. geçiyoruz. Şimdi e, Evrim Demirören arkadaşımız bu hafta da e, yok. Geçen e, hafta belirtmiştik bunu. Haytarıyor tabii. Ama işleri dolayısıyla e, bize güzel bazı şeyler verdi. E, Hannah Arendt'le haber masım kamusal alanla ilgili e, araştırmalarından bir e, tanım e, çıktı. Bu hmm. çok işimize yarıyor. Ee, kamusal alan vatandaş tartışmalarına, istişare, anlaşma ve eylemlerine yuva teşkil eden, kurumsal olarak sınırlandırılmış bir alandır demiş. Hı hı. Hatta bizim geçen haftaki eylemimize de buradan teyit geçiyor. Keza e, kamusal mekanın bir parçası olan sokak... Kent için önemli bir temsil, sergileme, iletişim, performans alanıdır. Yani insan özel alanı olan evden çıkarak kamusal alan olan sokağa dahil olur. Uh -huh. ee, bunlar hep e, evrimin çeşitli yaptığı araştırmalardan. Evet, burada birçok e, e, eylemleri noktalar. var kamusal alanda değil mi işte? Evet. Uh -huh. ee, bu yüzden kolektif ve kamu sözcüklerini seçtik. Kamunun anlamını söyledim. Bugün kamu, kamu sağ olun. Albers Kamu. Kamusla güreş. Kamudan gidiyor. hep böyle gideceğiz. Evet. TDK'ya bakalım dedik. E, Kolektif Fransızca kökenli sıfat. kolektiften geliyor. E, birçok kimseleri veya nesneleri içine alan birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan e, ikinci anlam olarak ortaklaşa. Güzel bir tanım. Evet. E, üç Bir de kolektif şirket var değil mi? Bütün ortaklıkların sorumluluğu tam ve sınırsız olan ortaklık biçimi olarak bir evet. kollektif. Hep ama birden fazla insana dayalı olma hali. Tabii ortaklaşa hali, hali var. E, Nişanyaz sözlüğe baktım internette. Köken olarak Fransızca diyor yine kolektif e, Toplu ortak sözcüğünden alıntı. E, bu sözcük de Latinceden geliyor. Colle gere, collect bir yere toplamak feylinden. E, artı iv ekiyle türetiliyor. Hmm. Aa, yani Fransızlar da aslında latince kökenli sözcüğü türetmişler. Hı hı hı. Hmm. Evet e, bu anlamlarından sonra gene bazı başlıklarda tıpkı eylemde olduğu gibi ele alacağız e, kamusal ya da kolektif sözcüğünü. Şimdi bir kamusal alanı kullanma becerisinden bahsettik biz Kerem'le aramızda konuşurken. E, bu becerinin içerisine bu e, sokağın ve alanın kuralları, görgüsü, yasakları giriyor. Tabii. ...bununla ilgili aklına neler geliyor Kerem'ciğim? Yani işte hep böyle sorular üzerinden gitmeye çalıştım ben bu hafta... ...nasıl kullanıyoruz değil mi? Ve kullandığımız bu mekanlar, sokaklar... ...özellikle demokratik olarak kullanıyor muyuz? Böyle bir sorun var. Çünkü özellikle İstanbul'da... ...ve birçok şehrimizde, dünyada da aslında problem... ...sürekli manzaramız değişiyor... Hı, evet. Bu manzaramızın değişmesi insanların e, tarihsel... E, e tarihimde işte hafızasında benliğinde yaralar açıyor mu, açmıyor mu diye bir Aa, soru evet. geldi büyük aklıma. büyük konuya giriyorsun aslında. <gülüyor> ben sen o büyük konuya girmeden evvel bir daha küçük ayrıntıya değinebilir miyim? Buyurunuz Sonra efendim. Sonra arada kaynar diye korkuyorum. Şimdi bu sokak görgüsüyle ilgili durumlar beni bazen düşündürüyor. Yani işte ne yapıyoruz? Evimizde bir kanepeye uzanıp yatabiliriz ama e, orada da diğer koltuk vardır falanca da oraya otursun ama bir bankta, başka banklarda yer yoksa e, biri geldiği zaman kenara çekiliyoruz. Biri daha geldiyse bir üç kişi oturmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Çalışmıyoruz. Yayıyoruz bütün yayıyoruz, e, evet. şeyimizi e, paltomuzu, çantamızı. Bir de bu yürürken e, dar bir yerde hafif bir omzunu çekerek yol verme vardır. Ben bunun gittikçe azaldığını görüyorum. Böyle <gülüyor> yaşlı teyzeler gibi oldu ama yani e, bazen şey oluyor. Ben de bir iki defa yaptığımı itiraf ediyorum. Buyurun. Böyle son ana kadar çekmiyor karşı taraf fark ediyorum, bekliyorum. Son saliseli bekliyorum yani çekecek mi omzuna acaba diye çekmiyor. Yani çarpacağız. Bir iki kere benim de çekmediğim oldu. Çarpıştık. <gülüyor> ya bu çok basit bir şey belki ama bir sokağa girdi. Çarpmadı. Dolmadı. Dolmadı. Bu tür kabalıklar ya işte hani sokağa tükürmeyiniz, çimlere basmayınız kuralları tartışılır. Ee, hani e, Avrupa'da bilekiss basınız, oturunuz orada piknik yapınız bazılı bir şey var. Tabii tabii. Bizde basılmaz. İşgal edilen yaya yolları var mesela, değil mi? Arabalar tarafından? Arabalar tarafından kaldırımlar işgal ediliyor artık. Yani bir, bir, bir park problemimiz var çok ciddi. Ee, bir de hani yaya yollarının atıyorum restoranlar, barlar tarafından işgalileri söz konusu. Ha, evet. Hatta işgaliyelerinde vergilendirme durumu söz konusu bazı belediyelerde. İşte Beyoğlu Belediyesi'nde vardı bu sıkıntı biliyorsun evet. işte son dönemde tartışılmıştı. İçeri alındı bir dönem bir kısmı. Evet sigara yasağından dolayı da hani sıkıntılar oldu vesaire. Burada tabii ikili bir şey var yani dükkan sahibinin de belli bir hakkı var. Devlet bu hak için bir para alıyor o. Ne kadar bir para? Yüksek mi? Yüksek meblalar bildiğim kadarıyla. Metrekare başına alıyor. Yani belediyeden belediyede farklılıklar arz ediyor. Mesela istatyonun işte nüfusuna göre, oradaki kalabalık hale göre bir belediyelerin işgaliye vergisi değişebiliyor. Evet. Evet ya ya da bazen şey oluyor işgaliye vergisini veriyor burası benim hakkımdır diyor ama kaldırım zaten orada 90 santim. 90 santime masa ve sandalye atmış sen geçmeye çalışıyorsun. Masasında kahve içen sana bakıyor terbiyesiz der gibi sen ona bakıyorsun. Hı hı. Burası benim yolum aslında diye. Böyle bir e, kurallar kanunlar bütünü karmaşası var. E, ve aslında işte uyum ve birbirini anlamaya yaklaşmadığımız sürece de çatışmalar doğuyor. Şimdi o derin konuya geçebiliriz. Derin konu evet Ya yani manzaramızın değişmesi yani kentsel olarak Önüşüm. dönüşümler e, bizim işte dediğim gibi hafızamızda benliğimizde yaralar açıyor mu açmıyor mu gibi bir soru e, ile karşılaştım. Düşündüm daha doğrusu bunun üzerine. Benimkinde açıyor Hatta gerçekten. Hatta geçen gün işte evimin balkonunda bir manzara değişikliği üzerine de hani bu soru iyice aklıma geldi. Eee yan bir tarafta bir e, binanın yıkılma durumu söz konusu. E, iki tane yani tahminenime göre 50-60 yıllık ağaç, çam ağacı gitti. <gülüyor> kestiler of, kökünden. Of. Of, çok oluyor bunlar aslında. Evet, Dolayısıyla manzaram tamamen değişti. E, bu benim hafızama ve beğendiğim yaralar açıyor mu? Bence açıyor. Açıyor. Bir de e, ağacın yok olması tabii çevresel açıdan da e, aldığımız nefes açısından da çok feci. Bazen e, eski bir binanın yok olması da başka bir trajedi barındırabiliyor. Yani o 50'lerden 60'lardan kalmış şehir kültürünü ifade eden, bir şey söyleyen, çocukluğumuzdan beri orada var olan hı hı. E, ya da aslında iyi bir mimarın yaptığı güzel karakterli bir binayken bu son dönemlerde hep bu giydirme cepheli sanki Fransa'da yaşıyormuşuz gibi bir Fransız restorasyon Ha bir restorasyon, restorasyon harikaları var bir de hepsi aynı böyle sanki fabrikadan çıkmış gibi kalıp binalar var Doğru ee, diyorsun Aklıma benim Dark City diye bir film vardı onu getiriyor bu son zamanlardaki dönüşümün hızı gidişatı uh -huh. ee, ileri yüzyıllarda geçen aslında distopik bir film filmde Ee, ...insanların hafızasını yok etmeye dönük bir sistem var aslında. Çok yaşlı insan da yok e, anlatılan şehirde. Hı hı. Binalar e, sürekli bir şekilde gece belli bir saatten sonra yok oluyorlar. Böyle aşağı doğru çekilip... ...onun yerine başka ona benzer bir bina çıkıyor. Sonra o çekiliyor başka bir bina çıkıyor. Çok uzun yıllar oldu izleyeli Atoma bazen. Atoma göğen galiba. Galiba. Olabilir bak emin tamam, değilim ben ondan. Ben de emin olamadım. Beni şey çok etkilemişti yani... E, İçinde bulunulan kentteki binaların aslında insanın hafızası, geçmişi ve oluşturduğu bütün için ne kadar büyük bir öneme olduğunun Hı -hı. o sistem ve devlet de farkında ve onu sürekli yok ediyor. Hiçbir hafıza yok. Doğru. Diyorsun. Biz de onu yaşıyor gibi Ya mesela şey örneği vardır ya işte hep böyle İstanbul'un bir süliyeti söz konusu. Sarayburnu'ndan evet. başlayıp işte Fatih'e kadar uzanan işte o camiler, işte Beyazıt Kulesi vesaire. Şimdi düşünüyorum bir yerden baktığın zaman bakış açına göre aslında şehir silüeti bozuldu. Mesela evet. o Bakırköy'de arka kısımda olan binalar aslında nereden baktığına bağlı olarak şehrin silüetini bozdu. E, bu da dediğine iyi bir örnek oluyor. Bu kapanış işhani tarafına yapılan köprünün de aslında orada yan yana bilinçli olarak <gülüyor> Sinan'ın kurduğu silüeti bozdu. çok açık, çok tartışılmıştı. Bir de hani tarihe değer verip de... Demin çok paradoksal bir şey. Evet paradoksal bir durum. Mesela özellikle Üsküdar'da mimarın yapmış olduğu camilerin bir kısmı çok hani gerçekten vahim durumda. Sinan'ın özellikle. Ben arada dolaşıyorum oraları. Öyle de bir dokunduralım diyelim. Evet yani camilere ayakkabıyla girmek mi yoksa onları görünmez kılmak mı sorun bir tartışma başlığı. Bir de Keremle biz bu dönüşümün ve şehrin dönüşüm olmasa bile bazen haddinden fazla büyüyüşünün açık radyodaki bu aşırılaşma içerisine girişinin... E, hayvanlara doğaya nasıl zarar verdiğini konuştuk. E, tabii sadece e, insan merkezli bir bakış açısı var maalesef. Ama bu yaşadığımız çevre, ortam, sokaklar, e, kolektif alanlar e, sadece bize dair değil. E, burada yaşayan ağaçlar var, işte e, kediler, köpekler var e, ve hani bu mezalimi gördükçe insan insanlığından soğuyor açıkçası. Ya Özellikle sokak hayvanlarının başına gelenler... ...sen bayağı acı. bu konuda hassassın. Evet. Bir kedi seversin aynı zamanda. Ya, bir hayvan seviyorum. Araba kullanırken E5'te gördüğümüz... ...işte kedi ölüsü, köpek ölüsü sayısını artık... ana. Varana... Çok Sokaklarda da öyle bir de ikili bir bakış var. Yani e, o sokaktaki köpeği, kediyi... ...tehlike olarak görmek, orada istememek. Tabii. Ama aslında... E, ...bize ait değil ki. Yani... Bütün varlıklara ait aslında dünyadaki diyorsun. her yer. Hani biz konuşmuştuk zaman başlığında bile... ...insanın zamanı algılayışı bile kendine göre... ...aslında öyle değil Einstein'ın bakış açısına göre. Ya okullarda şey yapısın diyorum ben ya... ...böyle kedi, köpek, sokak hayvanlarından korkma hikayesiyle ilgili olarak... ...eğitimler verirse diyorum ya. Güzel yani düşünmüşsün. Aileden de gelen bir şey ama... ...anne baba aşırı koruyucuysa, aşırı titizse... ...yaklaşır yaklaşmaz bağırıyorsa... E, Ya bilmiyorum. Ee, gene de tabii etkili olabilir. Şimdi biz sevgili dinleyiciler e, konudan kopmuş değiliz. Hala kolektifteyiz. Neden? Çünkü dışarısı... <gülüyor> Farkında mısınız? <gülüyor> Farkında mısınız? Efendim. E, dışarısı kollektif bir alan ve o kolektifin içerisinde çınar ağacı da var, kedi de var, güvercin de var, diğer insanlar da var. Birlikte yürürken birbirine saygı duymak da var. Ve bununla ilgili yaşadığımız sorunlar kolektiviteyi sarsan e, çatışmalara neden olan şeyler. E, bu Kolektif alanlarla ilgili olarak bir de benzerlik yapıdan bahsettin ya... ...bu da hani aslında bir yandan da çok büyük bir sorun. Baktığın zaman kentteki bütün dokular birbirine benzeye başlıyor. Ha, Aynı evet. tip binalar vesaire. Evet. E, bu kolektif alanlarla ilgili olarak bizim hakikaten demokratik olarak kullanabiliyor muyuz? Bizim hani manzaramızı bozmaya bu kadar hakları var mı? Bu da hani tartışılması bir Sen, şey gibi geliyor. Sen aslında demokrasi kelimesini sokarak iyi yaptın. Çünkü... E, ...o sokağın içinde yaşayan... ...ve kullanan büyük bir çoğunluğun... ...sokakla ilgili bir şey söyleme hakkı yok... ...ya da söz Doğru. yok oluyor. Bizim irademiz tamamen... E, ...devre dışı kalıyor. Evet, böyle bir durum e, bu... söz konusu. Şimdi efendim... E, ...sokaktayız hala... E, ...sokaktan bir ses... ...duymak istiyoruz. Hı hı. E, müziğimiz bu sefer Sokak sokaktan. Sokak müziği yapan bir arkadaş. Hinek Yafa, Light in Babylon. Sevgili dinleyiciler... Kamusla güreşteyiz. Sokağın Ömerim. sesini duyuyorsunuz, alkışlarını. Sokaktan bir şarkı çaldık. E, 94.9 Açık Radyoda Kamusla güreşte, kolektif ve kamu sözcükleriyle sokağa bağlayarak bu sözcükleri ilerliyoruz. Şimdi elimizde Lefebvre'in, yanlış telaffuz etmeyeyim, önemli kitabı Kent Hakkı, Şehir Hakkı hı hı. başlığından yola çıkarak David Harvey'in bir tarifi var. Onu okumak istiyorum. Şehir hakkı, şehir kaynaklarına bireysel olarak erişme özgürlüğünden çok daha fazlasıdır. Şehri değiştirerek kendimizi değiştirme hakkıdır. Dahası bireysel değil, Ortak bir haktır. Çünkü bu dönüşüm kaçınılmaz olarak şehirleşme süreçlerini yeniden şekillendirecek kolektif bir gücün uygulanmasına dayanır. Şehirlerimizi ve kendimizi yapma ve yeniden yapma özgürlüğü iddia ediyorum insan haklarımız içinde en kıymetli ve ihmal edilmiş haktır demiş. Evet. Yeniden icat ederken herkesin tabi beklentileri işte estetik değerleri nasıl baktığı doğaya nasıl baktığı falan ama yani bu, bu anlamda işte buradaki demokratik kelimesi önemli yani bir aradalık ortaklaşa fikirler bunun üzerine şehri dönüştürme Ee, ve hani yenileme belki belki bazen de yenilememe halini evet. e, üzerinde durmak gerektiğini düşünmemiz lazım gibi geliyor bana. Evet metin güzel aslında konuştuğumuz pek çok şeye de gitti yani ortak sözcüğü, kolektif sözcüğü hak sözcüğü. Tabi insan merkezli bakmama hal de önemli ya yani yine evet. altını çizelim değil mi? Daha doğrusu sadece kendine göre bakma Hı -hı. E, halinin dışına çıkabilmek. Şimdi burada bu kent hakkından ben gene geçen haftaki gezi olaylarına kısaca bir değinmek istiyorum. Burada kolektif sözcüğü tam yerine oturuyor. Bu gezi parkını halkın kullanabildiği o 11 güzel günde diyeyim. O parkın içerisinde bir kütüphane kuruldu. Eczane, revir, konserler verildi. Tiyatro oyunları oynandı. Forumlar yapıldı. Hmm. Hep birlikte bir kandil kutlandı. Helvalar dağıtıldı. Tam anlamıyla kolektif bir yaşantı vardı e, ve işin ilginci gilesi e, bir eylem e, o, olarak e, uzlaşmanın da sık sık içinde yaşandığı bir eylem oldu bizim bu kolektif sözcüğünden vardığımız kelimelerden biri de uzlaşma mesela demokrasi demokrasi e, paylaşmak Ee, görmek görülmeyi ilk programda işlemiştik aslında ama dışarıda kolektif yaşamın içinde olmak da tam bir görme görülmeyle paralel. Hı hı. Benim aklıma bir resim geliyor bu gezi muhabbetine onunla e, noktalandırayım biraz da e, ümitli bir resimde o tekrar inşallah görmek nasip olur. E, bir e, tomanın e, suyu dazikli suyunun e, ardında bundan kaçan e, elinde Atatürk bayrağı e, Atatürk'ün kalpaklı resmiyle bayraklı bir kız. Onu bu Arbede'den kaçırmaya çalışan BDP bayraklı bir oğlan ee, ve biraz daha ötelerinde bu, bu harekete ve baskıya karşı Bozkurt Hareketi <gülüyor> yapan başka bir e, abi. Üçünün içinde bulunduğu bu DHA'dan Uğurcan'ın çektiği bir fotoğraf. Hiç unutmam. Ee, böyle uzlaşabildiğimiz kolektif yaşamlara e, ümitle bakıyoruz hala. Evet. Sokakta iktidarın egemenlerin e, düzenlemeleri de söz konusu yani bir yandan da değil mi işte neler var e, mobesel kameraları hı hı. kameralar e, kendimizi bazen BBG evinde gibi hissediyoruz değil mi her evet, her her denet, her Kamera deyince... Banksi geldi aklıma hemen. Ee, sokak sanatı, e, grafitiyle ilgili burada yine evrimin güzel bir e, alıntısı var. E, Grafiti kamusal alanların sahipsizliğini değil, aksine sahiplenilmesi nedeniyle ortaya e, çıkan bir etkinliktir demiş. Burada Yel Değirmeni'ni hmm. de hatırlayabiliriz. Kadıköy'deki, Haydarpaşa'daki trenleri. Banksi, e, Kerem'in bahsettiği gizli kameraları çok kullanıyor ironik olarak duvarlarında. Çünkü sürekli biri bizi gözetliyor hikayelerde. ...hikayesi var. Ee, sonuçta grafit dışında... sanatlarda da... E, ...sokakta çok yaygın. Sokak müzisyenleri var mesela evet, değil mi? Özellikle dedik. 18. yüzyılda İngiltere'de çıkıyor bu durum. Baskır deniliyor. Yaptıkları işte baskırın. Baskin diye bir kelimeden türetiliyor. Bot demekmiş bu. Hmm. Ee, özel bir bot. Ve Sokak müzisyenleri... Ee, bu botu giydikleri için de Onlara e, baskır deniliyormuş e, Bu bilgi de evrimden o, Evet bu bilgi evrimden oradan kopya çektik Sevgili evrime selamlar buradan tekrar Sevgili dinleyiciler, şimdi biz sokağı artık bu programla bitiriyoruz. İlk programımızda genel olarak sokağa baktık ama sokağa dış olma, görme, görülme, Hı -hı. değişim zaman içerisindeki değişimiyle ele aldık. Sonra sokakta var olan kişinin mağdur Hı -hı. ya da menfur olması ile ilgili evet, olarak tartıştık. Evet, baktık. Geçen hafta eylem yönüne baktık. Evet, eylem sokağın bir parçası. Ee, ve bugün de kamusal alan ve kolektif sözcükleriyle sokağa ele aldık. Ee, sokağı böylece bitirdik. Ee, programlarımızı bütün olarak yine e, açık radyo sayfasında bulabilirsiniz. Arşiv.org'a erişim sağlandığında ya da Umara. farklı kaynaklardan. Gelecek hafta yepyeni bir başlıkta. E, ve Görüşmek onun... dileğiyle. iyi haftalar. Evet, diğer sözcükleriyle karşılaşacağız. İyi haftalar, hoşçakalın.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 Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.